Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Cemre ve Defne Aydoğdu'ya teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler dışına Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Zeynep Karababanın Bitmeyen Hüzün isimli albümünden dinleyeceğimiz bir uzun havayla başlayacağız. Zeynep Karababa aslında Alevi Bektaşi Kültür Dairesi'ne giren eserleri icra ediyordu daha ziyade. Fakat Bitmeyen Hüzün isimli albümünde bir 40 kale keskin türküsüne de yer vermiş kaynak kişi Hacı Taşan. Uzun hava formunda okunacak bu türkü aynı sözlerle kırık hava olarak da okunuyor. Fakat o Erzurum yöresinden derlenmiş başka bir türkü. Yani sözleri aynı olmakla birlikte ezgisi tamamen farklı. Erzurum yöresine ait olan Şadol Deli Gönül Müjdeler olsun isimli türkü de çok güzel. Ki biz önceki yıllarda dinlemiştik o türküyü. Şimdi Hacı Taşan'dan alınmış olan Keskin versiyonunu dinleyeceğiz. Bu kırık hava değil, uzun hava formunda. Ve Zeynep Karababa icra ediyor. Şadol Deli Gönül müjdeler olsun. Bu arada dinlediğimiz türküde ikinci kıtada Emrah ismini duyduk. Hem Ercişli hem de Erzurumlu Emrah hakkında ayrı ayrı iki program yapıp birçok eser künyesi aktarmıştım sizlere. Konuyla ilgili kitaplara tekrar göz gezdirdim. Fakat az önce dinlediğimiz türkünün sözlerini ne Erzurumlu Emrah'la ilgili ne de Ercişli Emrah'la ilgili kitaplarda bulamadım. Açıkçası. Dolayısıyla bu türkünün sözlerinin Erzurumlu ya da Ercişli Emrah'a ait olup olmadığını kesin olarak söylemek pek mümkün değil. Fakat internette türküyle ilgili bir şeyler arayacak olursanız sözlerin hep Erzurumlu Emrah'a isnat edildiğini göreceksiniz. Buna şüpheyle yaklaşmak lazım. Üstelik bu türkü Emrah'lardan birine aitse belki Ercişli Emrah'a ait olduğunu söylemek daha doğru olabilir üslubu ona daha yakın gibi duruyor türkünün sözlerinin. Sonuç itibariyle kopyala yapıştır yöntemiyle çoğaltılan internetteki malumatlara pek güvenmemek lazım. Şimdi Hulusi Gökmeşe'nin Neyleyim isimli albümünden yine sözlerimizi kendisine ait olan bir türkü dinleyeceğiz. Hulusi Gökmeşe yer yer önceki programlarda da üzerinde durmaya çalıştığım gibi birçok yeni türkü yakan ve bunu da geleneğe yaslanarak gerçekleştiren önemli ve genç icracılardan birisi. Bu bakımdan çok önemsiyorum ben onu. Şimdi onun Neyleyim simli albümünden dinliyoruz. Ey sevdiğim Barından derdi kendi barına ömür geçiyor mu bir kay sevdin Hayli zaman oldu bilmem arına gitmiyor mu otur bir say sevdin elimi de kalbimiz vay sevdim sevdim Sevdiydim şimdi deliyim Ardından duane oldum deli. Merhamet et bende de Allah kuluyum Zulüm zalimin işi duy sevdim Öyle miydi sözümüz vay sevdim sevdim Boş hayale kızgın çölden geçirdin, dalına gondun da kovdun uçurdun. Derdin zehirini bana içirdin, sen de mutlu günlere doy sevdim. Böyle miydi karnımız vayi sevdiğim, sevdiğim böyle miydi sözümüz vayi sevdiğim, sevdiğim Sırada Erol Parlak'ın icrasından dinleyeceğimiz türküler var ve bu türkülerin sözleri müzikleri de Erol Parlak'ın kendisine ait. Bunlar albüm kayıtları değil, YouTube resmi kanalında yani Erol Parlak'ın resmi YouTube kanalında bu icralara ulaşabilirsiniz. Dinleyeceğimiz ilk türkünün ismi Nazlı Yerden Ayrı Düştüm Düşeli. Müzik Nazlı Yerden Ayrı Düştüm Düşelim Darda Kaldım Her Bir Günüm Ayolum Gönül Figan Fikrim şaşıp gider aklım Zay olur Zay olur Zay olur Zay olur Fikrim şaşıp gider aklım Say sayılır, say olur, say hasret canda tüter gider neyle yürekten de ata. yine Erol Parlak'tan söz evimizi kendisine ait olan bir türkü dinleyeceğiz şimdi. Bu türkünün ismi ise Divane gönül. Ummana da Kan gönül de timde Kandıramadım Aşkın deryasında An gönül dedim de kandıramadım Gönül gönül gönül divane gönül Bir vefasız yâre ervan Gönül, gönül, gönül divane gönül Bir vefasız yâre pervane gönül Gönül gönül, gönül divane gönül Bir vefasız yar pervane gön. gönül Gönül gönül, gönül divane gönül vefasız Şimdi de bir neşet ertaş türküsü var sırada Can Çevik'in icrasından dinleyeceğimiz bu türkü de bir albüm kaydı değil. Sosyal medyada kolaylıkla ulaşabilirsiniz bu icraya. Türküyü dinlemeden önce sizlerle kısaca bir şey paylaşmak istiyorum. Şöyle ki arada derinden gelen bir kaşık sesi duyacaksınız. Bu derinden gelen kaşık vuruşları daha ziyade sol taraftan duyuluyor. Bu kasıtlı mı yapıldı bilmiyorum ama sol kulaklıktan daha net geliyor ses. Bu küçük bir ayrıntı gibi görünmesine rağmen çok hoş bir hava katmış Türkiye. Ben sert kullanılan kaşık vuruşlarını pek sevmem, hep rahatsız etmiştir beni. Ama burada yumuşakça ve derinden gelen vuruşlar tam yerini bulmuş kanımca. O kadar ki belki saçma gelecek size ama daha ziyade soldan duyulan ve derinden gelen kaşık sesinin yarattığı hava o kadar hoşuma gitti ki İlk dinlediğimde türküyü tekrar başa sardım ve o kaşık sesleri için bir kere daha dinledim. Bunu sizlerle paylaşmamın başka bir nedeni de şu ki Kırşehir türküleri icra edildiğinde genelde vurmalı çalgılar abartılabiliyor. Neşet Ertaş'ın bile birçok icrasında bu durumla karşılaşıyoruz. Konserlerde, kimi performanslarda sanatçılar ritim sazları, kaşıkları fütursuzca kullanabiliyorlar. Belki de o yüzden buradaki kullanım biraz da hoşuma gitmiş olabilir. Türküden önce bu hususa dikkatinizi çekmek istedim. Kaşık seslerine dikkat ederek dinlerseniz memnun olurum açıkçası. Şimdi Can Çevik'ten dinliyoruz. Kar yağar kar üstüme. kar üstüne ağlar bir denem yar yar yar yar yandım yar sevmiş yar üstüne yar sevmiş yar üstüne yar sevmiş yar üstüne yar sevmiş yar üstüne, yar sevmiş yar, üstüne. varsın seçsin neyleyim ağlar bir denem yar Yar yar yar yandım, turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Aman yarım geze gel, badeleri süz de gel, sar hoşum ben çözemem dümeleri çöz de gel. Çekemiyor nazını, çekemiyor nazını, çekemiyor nazını. Aman yarım gezde gel, badeleri süzde gel, Sarhoşum ben çözemem düğmeleri çözde gel. Aman yarım gezde gel. Badeleri gel, sarhoşum ben çözemem, düğmeleri çözde gel. Bu arada dinlediğimiz türküde Can Çevik, Kar yağar kar üstüne, yar sevmiş yar üstüne, Varsın sevsin neyleyim, turp yemiş nar üstüne şeklinde okudu dizeleri. Aslında kar yağar kar üstüme, yar sevmiş yar üstüme, varsın sevsin neyleyim turp yemiş nar üstüne şeklinde olmalı doğrusu. M ve N harflerinin okunuşu arada kaynayabiliyor. Bazen üstüneyi üstüme üstümeyi üstüne gibi algılamak mümkün. Albüm kapağında kar yağar kar üstüme şeklinde yazıyor Neşet Ertaş'ın Sülüf Dökülmüş Yüze isimli albümünün kapağında. Bu dize zaman zaman kar yağar kar üstüne şeklinde okunabiliyor ki aynı dizeyle başlayan başka türküler de var. İlk dizeyi kar yağar kar üstüne şeklinde okumak da belki meşru olabilir. Ama ikinci dize kesinlikle yar sevmiş yar üstüme olarak okunmalı. Bunda bir tereddütün olmamasının sebebi türkünün bağlamının bize bu hakkı veriyor olması. Çünkü varsın sevsin neyleyim? Turp yemiş nar üstüne dizeleri kendisi üzerine yar seven kişinin nar gibi tatlı bir meyve üzerine turp gibi acı bir şey yemiş olacağını ifade etmeye çalışıyor. Bu anlamda ilk dize kar yağar kar üstüne biçiminde okunabilecek olmasına rağmen kanaatimce türküyü kar yağar kar üstüme yar sevmiş yar üstüme şeklinde okumak daha isabetli olur. Çünkü böylece ilk dizeyle de aslında başına gelen bu durumun ona nasıl bir sıkıntı yarattığını da bize anlatmış oluyor şair, türküyü yakan kişi. Bu arada bu türkünün sözlerine önceki aylarda künyesini aktarmış olduğum Erol Parlak'ın Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli kitabında rastlayamadım. Bu kitapta Erol Parlak hem bestelenmiş hem de bestelenmemiş şiirlerini bir araya toplamış Neşet Ertaş'ın. Ben söz ve müzik Neşet Ertaş'a ait olarak biliyorum küçüklüğümden beri. Çünkü bu türkü çocukluğumdan beri dinlediğim bir türkü. Ama hem buradaki bazı dizelerin başka yörelerdeki türkülerde kullanılmasından yola çıkarak hem de Erol Parlak'ın bu türkünün sözlerini kitabına almamış olmasına dayanarak kaynak kişinin neşe Ertaş olduğunu söylemek belki daha doğru. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim istedim. Şimdi sırada Sadık Ergun ve Bayram Aracı'dan. Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Ankara Türküsü var. Bayram Bilge, Tokel'in Bayram isimli albümünden dinleyeceğiz. Türkü Fidayda düzeninde icra ediliyor. Çünkü bu ayakta bir türkü. Türkünün ismi de Fidayda. Diğer söylenişiyle Hüdayda da diyebiliriz. <gülüyor> Programın başlarında Hulusi Gökmeşe'den bir türkü dinlemiştik. Şimdi onun icrasından yine bir türkü paylaşacağım sizlerle. Ama bu sefer onun kendi türküsü değil, Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü bu. Ve dinleyeceğimiz kayıt bir konser kaydı. Merak eden dinleyiciler kolaylıkla ulaşabilirler sosyal medyada. Türkünün ismi ise Halime Kız. Şimdi de bir Eskişehir türküsü var sırada. Kaynak kişi Cemal Kara Elmas derleyen Mustafa Hoşsu. Bu türkü de bir albüm kaydı değil. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun zaman zaman farklı mekanlarda birlikte icra ederek kaydettikleri türkülerden birisi. Uğur Önür'ü de Umut Sülünoğlu'nu da çok keyifle ve takdirle takip ediyorum. Konuya meraklı dinleyiciler varsa bence onlar da muhakkak takip etsinler. Bu iki genç sanatçıyı. Şimdi onların icralarından dinliyoruz. İner gelir şu dağların dumanı. geller dumanı hiç kalmamış güzeller imanı vay şimdi geldi yer sevlenin zamanı gelir geçer akeller yabanı vay vay sürmelim eleyim vay vay vay kurbanı olayım vay haydanam yoluna da öleyim vay Vay vay sürmeli meleğim vay Vay vay kurban olayım vay Haydan yoluna da öleyim vay Dişlerin inciden aktır Güzeller içinden salin yoktur Vay Güzeli gösteren göz ile kaçtır Gelir geçer ak ellerin kınalı Vay vay, vay sürmeli meleğim vay Vay vay kurbanım olayım vay. Haydanam yoluna da öleyim vay. Vay vay sürmeli meleyim vay. Vay vay kurbanım olayım vay. Haydanam yoluna da öleyim vay. Bu arada dinlediğimiz türkünün ilk kıtasıyla ilgili yani iner gelir şu dağların dumanı dizesiyle başlayan kıtayla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle ki Türkülerde genelde coğrafi olaylardan bahsedildiğinde yani dağların duman olmasından, çayırların çimen olmasından, dağlardaki dumanın inip gelmesinden bahsedildiğinde her zaman olmasa bile sıklıkla anlatılmak istenen bir şey vardır. Ve genellikle anlatılmak istenen şeyin zamanla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin önceki yıllarda bir Erzurum Türküsüyle ile ilgili yorumlarımı aktarmıştım sizlere. Dağlar duman olur, çayır çimen olur, ben yari görmezsem halim yaman olur. Dizeleri aslında çok sıkı örülmüş bir anlam bütünlüğü oluşturuyor. Dağların duman olması kış mevsimini ifade ediyor. Çayırın çimen olması baharın geldiğini simgeliyor. Ve hemen ardından ben yari görmezsem halim yaman olur dizeleri geliyor. Türk'ü yakan halk aşının anlatmak istediği, mevsimlerin gelip geçtiği, günlerin aktığı ama buna rağmen hala yarini göremediği olgusu. Bu türküde de benzer bir durum var. Yani iner gelir şu dağların dumanı dendikten sonra 3. dizede de şimdi geldi yer sevmenin zamanı denmiş. Yani dağların dumanı çekildiğinde malum bahar ayları gelmiş olur. Tabii ki mi bölgelerde dağların dumanı hiç çekilmez ama genellikle baharın habercisidir dağlardaki dumanın çekilmiş olması. Malum bahar ayları da hem doğanın canlandığı hem de amiyane tabirle gönül yaylarının gevşediği bir zamandır. Yani iner gelir şu dağların dumanı dizesiyle başlayan kıtada da bu doğa olayından bahsedilmesi bir tesadüf değil. Ya da sadece boşluk doldurmak amacıyla koyulmuş bir şey değil. Aksine türküyü yakan kişinin oluşturduğu bir anlam bütünlüğünün en önemli parçalarından birisi. Kısacası türkülerde bu gibi coğrafi olguları duyduğunuzda dinlediğinizde her zaman olmasa bile sıklıkla bunun işaret ettiği bir şey vardır. Ve bu işaret ettiği şey de genellikle zamanla ilgilidir. Örnekler çoğaltılabilir, birçok şey söylenebilir belki bunun üzerine. Ama hem bu türkü hem de az önce sözlerini aktardığım türkü bunun için yeterli bir örnek oluşturuyor zannederim. Bu gözde türküler dinlendiğinde hem bağlam daha iyi anlaşılacak hem de anlam net bir biçimde ortaya çıkacak. Buna ek olarak... Sizin için anlamsız olan belki sevmediğiniz türküler bile bir anda dinlemekten keyif aldığınız türküler haline gelecek. Benim kişisel serüvenim de bu böyle oldu. Bu anlattıklarım kişisel bir tecrübeden kaynaklanmakla birlikte ikna edici bir hermeneotik düzleme açıldığı için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Orta Asya'dan Anadolu'ya Türkü Yolu isimli albümden Neslihan Kızıltuğ'un icrasıyla bir türkü dinleyeceğiz. Albümde belirtildiğine göre türkü Rumeli yöresine ait. Ama bu türkünün çeşitli versiyonları hem Balkanlarda hem de Anadolu'nun farklı yörelerinde çalınıyor, icra ediliyor. Ezgisi ve sözleri hepsinde aşağı yukarı benzer ufak tefek değişiklikler var. Nasıl oldu, niye oldu bilmiyorum ama yaygın bir coğrafyada bilinen türkülerden birisi bu. Şimdi dinleyeceğimiz Rumeli yöresinden Derlenen bir varyantmış Neslihan Kızıltuğu icra ediyor. Oğlan oğlan kalk gidelim. Müzik Buradaki programın son türküsü gerçek bir uzun hava. Yani öyle herkesin icra edemeyeceği. icra etse bile Neşet Ertaş'ın burada dinleyeceğimiz icrasındaki nüansları, kaliteyi ve virtüöziteyi veremeyeceği bir türkü. Sözlerin ötesinde bu gibi bozlaklarda bazen o sesin kullanımı gerçekten çok etkiliyor beni. Bazen hayret içerisinde dinliyorum. Bazen gıpta. Hatta gıptamın zaman zaman kıskançlık ve hasete doğru evrildiği bile olabiliyor. Şimdi bu güzel bozluğa Neşet Ertaş'ın Kendim ettim, kendim buldum isimli albümünden dinliyoruz. Kalktı kısmet. atında yümlalenmez yaz çekip karaları da... bağlamo dost Belediyon bayramda bizden gam gitmez Sil gözün yaşını da Al, al dostum Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Cemre ve Defne Doğduya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dilden dile titreşimler. Hazırlayan dostuna da Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Cemre ve Defne Aydoğdu'ya teşekkür ederiz.